MÜLK Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir. O her şeye kadirdir. Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Azizdir O, Gafur'dur. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında, yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak, bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışı iki kez daha döndür. Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o. Yemin olsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Ve onları şeytanlara atış taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık. Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Onun içine atıldıklarında, Onun derinden gelen sesini işitirler. Feveran etmektedir o. Öfkesinden çatlayacak hale gelir. İçine bir güruh atıldıkça, onun bekçileri bunlara sorarlar. Size hiçbir uyarıcı gelmedi mi? Derler ki gelmedi olur mu? Bize uyarıcı geldi fakat biz yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz. Başka değil şeklinde konuştuk. Ve derler ki eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında olmazdık. Günahlarını işte böyle itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkına böyle kahır yaraşır. Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açıklayın. Şu bir gerçek ki, o göğüslerin özünü çok iyi bilir. Yaratmış olan bilmez mi? Allah yarattığı kimseyi bilmez mi? Latif'tir o, habirdir. O yeri sizin için boyun eğer yaptı. Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın rızıklarından yiyin. Dönüş onadır. O göktekinin sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar. O göktekinin çakıl taşları taşıyan bir rüzgarı üzerinize salmayacağından emin misiniz? O zaman bileceksiniz nasılmış uyarım. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım? Üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz o her şeyi görmektedir. Rahman'a karşı Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış gurur içindeler Hepsi bu Peki o rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak Hayır bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler Peki yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider Yoksa dost doğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi De ki sizi oluşturan odur o size işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz. Derler ki, eğer doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman? De ki, bilgi Allah'ın katındadır. Bana gelince ben ancak açıkça uyaran biriyim. Onu yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri kötüleşti. Şöyle denildi. O habire çağırıp durduğunuz şey budur. Söyle onlara. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri öldürdü yahut bize acıdı. Peki kafirleri korkunç bir azaptan kim kurtaracak? De ki Rahmandır o. Ona inandık biz ve yalnız ona güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde. Şunu da söyle, bir sabah suyunuz çekili verse kim getirecek fışkırıp akan bir su size?